Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyh Bir arkadaş soruyor diyor ki e, azanelerde e, böyle bir parça e, e, bir parça bir e, ilaç gibi bir şey var. Ağzımıza koyuyoruz onu. Ağzın kokunu güzel yapıyor. E, yende diyor fısfıs gibi böyle sprey gibi sıkıyorsun. Ağzının kokusunu güzel ediyor. Bunu Ramazan'da mesela nane koksu teki vesaire veriyor. Bunu Ramazan'da kullanmak caiz mıdır? Evet. Böyle ilaclar var ise ki var e, kullanmasında bir mahsur yoktur inşallah. E, o ağızda tad verse bile aynen diş macunu gibi bir mahsuru yoktur. Bir şartla boğazından gitmeyecek. Yani onu aldın ağzına dişine sürdün, diline sürdün o dediği parçayı, yan fıstan, fıs fıs ağzına sprey gibi sıktın, ağzında kalacak, ondan sonra tükürekten onu utmayacaksın, dışarı atacaksın. Evet, ama alimler demişler ki, ağız kokusu Allahu Teala'nın yanında, mis kokusundan daha güzeldir. Onun için ne gerek var ağzı temizlemeye? Eğer temizlemekte ihtiyaç buluyorsan, bunu en azından içindiye kadar, Yapın, Çin'den sonra yapmayın. Çünkü o ağız kokusundan allah Teala o ağız kokusunu sevdiği için, hoşnut olduğu için o ağız kokusunu almamamız lazım. Yoksa bu türlü spreyleri, tatları e, insan ağzına bırakabilir. Dediğimiz gibi yemeği bile tadabilirsin. Diş macunu yakayabilirsin. Sivak bile kullanabilirsin. Bunların hiçbir mahsuru yoktur. Bir şertle e, sivak hariç e, yutmayacaksın. Ama sivaki de ağzında kullandın. Eğer yutsan da bir şey olmaz. Çünkü sivaki Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, izin vermiştir. Elhamdülillah Rabbil Alamin.